Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir dayız. 2013'ün son libürosu. 2013 oh bir, bir yıl daha bitti. Bir yıldı ama iyi bitti. İyi bir İyi bir yıldı. <gülüyor> Yani bitecek gibi değildi de <gülüyor> daha Bice bitmedi daha duruz. daha, daha durduk <gülüyor> ee, ama e, en azından iyi hatırlayacağız bu yılı ee, hiçbir şey hatırlamasak geziyi hatırlayacağız ama yıl bayağı digendi bitmemek için evet İsmail var varsın merhaba <gülüyor> tam var ve hem teknik masada hem burada Volkan var Volkan merhabalar herkese evet e, gönlü istediği e, Liberon'un bu yılki ...performanslarında oluşan bir 2013 değerlendirmesi yapalım ama başlığı dahil başladı. Yeni başladık. Yeni başladık. Taziyiz daha. 8 Baş program olmuş. Yeni Bu 9. Yeni başlamadık. 2000'de başladık. Başka. Yeni evet. ikinci dönem. İkinci Liberosu. Dönem. Neyse 2013'ün e, futboldaki mühim hadiselerini konuş konuşacağız. Tabii ki bize göre olan mühim hadiseleri. Liberonun mühim mi Evet, e, mu muhtemelen çok şey kaçırmış olacağız. E, hatırlatırlarsa dinleyiciler seviniriz. Özellikle böyle yastık altında kalmış e, bizim ders, dersimize belki iyi çalışamayıp atladığımız böyle hoş varyateler varsa paylaşırlarsa e, ve bunlar çok olursa belki devamında getiririz. Nasıl paylaşacaklarını söyleyelim mi o zaman? Madem ha şimdiden hazır en başta. Evet, doğru. Belki o sıra akıllarına gelir. Doğru. Twitter adresimiz var. Libero 94.9 Twitter'da. Sonra mail adresimiz var. Libero 94 noktalama işareti koyarak nokta ve dokuz, 9 libero 94.9 et gmail.com bu ikisine iletebilirler evet. başka yok blogumuz var 94 9. orada da bütün programların tekrarları var Evet ee, özellikle şunu söyleyelim ki önce bir daha ee, Twitter adresimizde nokta yok 94 o yüzden 949 diyebiliriz ona ama gmail adresinde var. Yani 94 nokta noktalama işaretiyle 9 et gmail.com. Evet e, İsmail Sayın İsmail Başöz ve Volkan'ı e, memleketteki yılın hadisesine e, değil ama yılın hadiselerinden birine biriyle başlayalım. Galiba e, Dünya Kupası'na gidememek diyebilirsek herhalde değil mi? Gitmek değil de gidememek. Çok umudumuz vardı be. Yok ya. İyi ama yani... Hiç öyle poz vermiyordun yani. Ama şey yani hocalımız değişti. Hocaların hocası geldi. Hocaların hocası. Yani Türkiye'nin şu anda da... e, en çok e, revaçta olan e, hocası. Fahit Terim'le bir umut yeşertilmeye çalışıldı. Ama... E, Aslında katılamadıktan sonra bir daha şey lafı iyi gitmez miydi ya? What can I do sometimes? <gülüyor> yani ben istedim ama... Olmuyor demek ki ikinci kere Yapacağını yaptı ama hakikaten Bir Hollanda işte olmasaydı Hollanda olmasaydı Tabii. <gülüyor> <gülüyor> o, o maçta kaçan goller olmasaydı Öğrenciler galiba. olmasaydı Marifi yönetmek gibi bir şey olur <gülüyor> Biliyorsun Volkan yani Bu elemeler Hollanda gibi takımlarında olduğu şekilde sürüyor Ama şeyde hatırlatalım Şinay'da gol attıktan sonra Sevinmedi. Evet, bayağı... Biz çok gurur duyduk ama şimdi sevinmediği için öyle. Hı hı. Evet değil mi? Öyle tabii bazı çok. aksaklıklarımız var. Ben çok mutlu oldum mesela. <gülüyor> yani Macaristan ve Romanya maçları tabii kritikti. Tabii, o süreçte tabii. orada kaybedilmiş puanların sonucuydu bu. Zaten Romanya'da gidemedi. Evet. Ele oynayan Romanya'da gidemedi. Ama Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olması, Brezilya'da olmasının sizin... Açınızdan bir kıymeti harbiyesi olabilir Hani şu muhabbetle oluyor ya çok Avrupa Şampiyonası olmayı şu heyecanlı Avrupa Şampiyonası'dan sonra sanki Türkiye'nin olması kupada heyecanı arttırıyormuş gibi bir şey yaratıyor. E, tabii canım, şimdi orada bir, bir festival seyredenler var. Ee, bir de taraftar olarak bu süreci seyredenler var. E, Çoğunlukta da bu olduğuna göre... Taraftar olarak sevden olduğuna göre marka değeri birden artıyor bu topraklarda Türkiye'nin gitmesi. Ay ama ee, peki Alman topraklarında, Brezilya topraklarında biz artıyor bu topraklarda ne işimiz var oralarda. Aa. Bizden bak, biz merkez biz değil miyiz? Bizim çevremizde dönmüyor hmm, mu? Merkez kaç kuvvetiyle <gülüyor> hareket edip o zaman hemen bu mevzudan kaçalım. Ee, dolayısıyla biz rahat rahat Dünya Kupası izleyeceğiz o zaman değil mi? Biz futbolu Tabii. seven insanlar olarak Dünya Kupası izleyeceğiz ki geçen hafta zaten erken başladık. Alplagaylar Dünya yani. Kupası muhabbeti yaptık yapmaya devam edeceğiz. Peki o zaman Türkiye'siz bir dünya kupasını e, hemen terk etmeden e, Volkan'ın notlarında da geçiyor. Bence önemli hadiselerden biri. E, her dünya kupasının hazırlık maliyetini artık geçmiş olan konfederasyon kupası sırasında olanlardan bahsetmek gerekiyor herhalde. Malum São Paulo'da büyük gösteriler oldu ve sonra tüm Brezilya'ya yayıldı. Bizim için önemli Gezi Parkı'nın e, e, direnişinin ...hemen kısa zaman sonrasında olması ve Geze Parkı'nı... ...kırmızı da... elbiselerle evet. katılan kadınların var olduğu... ...ve çok selam göndermişlerdi. Türkiye bayraklı fotoğraflar da evet. vardı. Photoshop değilse tabii bilmiyoruz şey ama... Yok mi? yok Şimdi değil. Şey, e, Çınarovskaya'nın yaptığı röportajlarda şey... E, ...yani ona gerçek fotoğraflar... Hı -hı. ...bir de forumlara dönmesi eylemlerine sonra... Evet. O, ama... o, ...o gösterilerde e, futbol adına en büyük... E, evet. ...herhalde görsel görselimiz olmadığı için söyleyemeyeceğiz... Gelen e, biber, gaz, gazına. biber gazına gelişine vole vurma manzarası şahaneydi. Futbol bir, adına muhteşem. yıllık ruhu evet. direnişte ortaya <gülüyor> çıkmış. Türkiye'de yapıldı diye e, önce tweet atıldı ama sonra hadisini... Yok zaten o kadar ha. değiliz. Evet. Bu arada havadaydı kapsül. Yerde de değiliz Tabii yani. Bir İki sonra ya Ankara'da bir fotoğraf var. Orada baya güzel şut atıyor aslında. yani Türkiye'den de öyle güzel kareler var. Video yok ama... Tabii Türkiye'de o, bir aileye geldi. İnşallah. O, o görüntüde İpucu otobüs. Türkiye'de o şekilde otobüs yok. yok Otobüse evet. bakmak lazım orada diye düşünüyorum. Şu konfederasyon kupası Hı -hı. sırasında çıkması aslında bu olayı biraz futbol olayı haline, e, haline, getiriyor. haline getiriyor. Çünkü e, konfederasyon kupası işte dünya kupası öncesi o ülkede bir hazırlık mahiyetinde yapılmakta. Ve süreç içinde de inşaatlar devam ediyor vesaireler devam ediyor. Ülkenin bu inşaat yapımına ayırdığı bütçe sağlık ve işte eğitim ulaşım e, konularına ayıracağı bütçeden daha fazla olunca halk Konfederasyon Kupası sırasında bu isyanı e, dile getirmeye karar veriyor ve gerçekleştiriyor da hem işte bu şekilde tüm dünya buna e, daha kolay tanık oluyor Çünkü işte İspanya orada Almanya orada falan filan onların maçları yapılıyor ve o olayları başlatan oyunculardan Kişilerden bir tanesi de şu anda e, Rio milletvekili olarak e, mecliste bulunan Romario. Romario. Sosyalist partiden. Evet ve daha önce ben sonradan fark ettim bu gerçekliği. Biraz araştırınca Romario'nun e, isyana davet eden videoları da var. Yani bir futbolcu e, e, ve öyle, Leveto öyle bir ya futbolcu da Ronaldo değil, değil e, ki onları da eleştiriyor. Onlar farkında değil bu işlerin diyorlar. ...bir futbolcu böyle bir ayaklanma başlatıyor. Ama farkında olan e, Konfederasyon Kupası milli takımda oynayan futbolcular adına... E, ...yani daha doğrusu 3-4 futbolcular adına e, Hulk'un yaptığı bir açıklama... ...biz öyle hiçbir şey de anlamayan futbolcular değiliz... E, ...neyin ne olduğunu biliyoruz... ...ve e, Sağ Paulo'da sokaklarda olan halkın taleplerine inanıyoruz... ...yanınızdayız diye açıklama yapıyor... Biz tabii Gezi Parkı sırasında yabancı futbolcularımızdan e, bu muhabbeti görebildik. Hoş birkaç Türkiye futbolu, Türkiye'li futbolcu var. da varmış galiba. Selçuk Şahin vardı. Evet. Ersan Gülüm var. Ee, Gülüm. Topal, Mehmet Topal var galiba duydum. Ya şimdi atıyorum ama Ali Cansun da olabilir mesela. O bayağı aktif Ali Cansun eski Beşiktaş'ta. Ha, o da yazmış olabilir. Hı. Bayağı muhalif şeyleri var. Evet. E, Velasıl dünyadaki örneklerinden... E, yani Brezilya'da olan hadiseyi de almış olduk. Türkiye'de bence e, siz ne dersiniz bilmiyorum. Dünya kupasına gidememek kadar UEFA nezdinde, UEFA kararları nezdinde e, <gülüyor> Türkiye liginin Tabii Türkiye'den iki takımın ceza alması, Türkiye liginin de ceza alması anlamına geldi. Avrupa kupalarına katılamadı. Ee, Yıldırım Demirören'in e, memleke, yani bizim için kapanmıştı dediği hadisesi UEFA için kapanmamış olduğunu gördük. Ve Fenerbahçe ile Beşiktaş UEFA kupalarından bir 2 1 bir sene. ...yılmıyorsam men edildi. O süreçlerine enteresan olan o kadar inanıyorduk ki... ...ceza almayacağımızı hep beraber... ...artık bu iş olmuştu, Bayağı bir algımız, rızamız... ...her neyse güzel menaj edilmiş bir haldeydi. Fakat hakikaten... ...Fenerbahçe 2 sene... ...Beşiktaş 1 sene Avrupa Kupalarından... ...men edildi. Bunun da... ...Türkiye'deki ekonomik... Yani ...futbola falan ekonomik yansıması da oldukça yüksek tabii ki. Dolay yükselmişti değil mi hocam? <gülüyor> Yeni yükseldi daha. <gülüyor> Dolar da yani ne kadar kımıl kımıl bir şey Hemen yani memleketi kolluyor sanki Yani şey açısından bakarsak tabii rejim Doluk açısından doluk bakarsak. boş boşalacak bakalım. bakalım Peki ee, Bir müzik arası verelim Ondan sonra sahaya yenelim değil mi? Bak, daha sahaya yenemedi yani. Ama daha başka yani Yılın olaylık açısından başka konular da var e, Öncelikle bu senenin Bence artık alması gerekiyordu e, Bence çok ...önemli bir futbolcu Frank Ribery. Ee, onu da hep anarken... ...memleket gazetelerinde biliyorsunuz. Eski Galatasaraylı diye yani Ya da Anelko'nun bonusu. <gülüyor> <gülüyor> Daha birkaç gün önceki açıklamasında... ...Del Bosque, İspanya... ...Milli Takım e, Teknik Direktörü... E, ...oyumu... ...Messi'ye verdim. Ama bence hak eden... ...Frank Ribéry'di. E, Balon d'or... E, yılın en iyi e, oyuncusu ödülünün hak ettiğini, Riberi tarafından hak edildiğini e, canlı olarak gördüm, ikrar etti. Peki sence? Kesinlikle başarılı. E, Messi gönüllere taht kurmuş bir futbolcu oyunuyla vesaire ama e, gerçekten objektif olmak gerekirse Ribery en azından onu yakaladı. o yükselişi bir kere bu ödüle değer olduğunu gösterir. Artık sonra konuşacağız ama zaten e, bayağı Münch oynuyor. Dolayısıyla e, yani yılın... tak, takımıyla olan eşgüdümü de o performansının doğru orantılı neredeyse her kupada sonuna kadar oynadı. E, dolayısıyla çok Yıl, fazla yılın performans. Yılın takımı mı diyeceğiz? Dur. Tabii, <gülüyor> yani şu şarkıları verelim. Önce Frank Rubir'e şapkamızı çıkartalım. Ondan sonra e, diğer konulara geçeriz. Evet. Ee, şarkılarımızı, Libero'nun şarkılarını Barış Karacos'a hazırlıyor. Şarkıyı gönderiyor, şarkıcısını gönderiyor. Bunu herhalde kendisi söylemiş. Ee, i̇sim koyamamış veya şarkı... Anonim dediği gibi. Volkan'ın <gülüyor> dediği gibi anonim herhalde. <gülüyor> Neyse biz ismini söyleyelim. Oh Frank <gülüyor> mit vorn er viel zu von sambül mit viel gefühl im rechten macht er seine tricks 94.9'da Açık Radyo'da yine bir pazar günü bir Libero'dayız. Gölgede ve güneşte futbol sohbetleri yapmaya devam ediyoruz. Biraz önce Anonim diye anons ettiğimiz şarkıyı dinlerken Volkan şarkıyı buldu. <gülüyor> Keşfetti. Evet. Meğerse şarkı Joe Senin söylediği Oğuzhan Zelize parçasının altyapısını, bestesini kullanmışlar. Özleri de Almanca Maça yapmışlar. gitmeden önce bir aninde falan yapılmış olabilir. Mümkün mi? yani. Bütün nasıl ki Türkiye'de bizim e, tezahüratlarımız o şekilde çıkıyorsa Büyük bunlar ihtimali. da öyledir. Ribery'den bir kısaca bahsedelim o zaman Volkan. Aa, Ribery evet. Şey, Cezayir asırlı bilmiyorsak, yanılmıyorsak. E, Fransa Hayır, doğumlu. Eşi cezaylı. Eşi, e, eşi Ama bir Fransız diyelim. E, Ribery Galatasaray'a Met takımından transfer oldu. Olaylı bir transfer dönemiydi aslında o da. 2004. 2005'in ocağında gelmiş. E, 2004- 2005 sezonunun genelinde takımın parçasıydı. Rüzgar gibi geçti. Evet. 6 ay kalabildi. Sonrasında e, transfer ücretini alamadı vesaire derken takımdan Gitmek Vay. zorunda kaldı. En büyük bıraktığı iz Türkiye Kupası oldu. Galatasaray-Fenerbahçe evet, maçı 5-birlik bir maçtı. O maçın yıldızıydı. Necati Hakan Şükür ve River'i e, sürpülese etmişti adeta o maçta rakibi. Bizi ilgilendiren kısım burası ama son birkaç senedir artık dünyanın en gözde evet. futbolcularından biri. Futbolcularından biri. Evet, ee... Bayan Bayern Münih'te şu anda oyuna devam ettiğini tekrar hatırlatalım. hatırlatalım evet. Ee, hani Jingle'da, jüngle da söylüyoruz ya, hazırlayıp ve sunanlar. Büyük yani, sürpriz geliyor galiba. Evet, şurada. evet. Tanmorgül, Barış Erten, İsmail Başarız üçlemesinin daha bu e, orta, canlı olarak yanımıza alamadığımız ama 1. Libero döneminin e, önemli ele başlarından e, Barış den e, alacağız 2013 değerlendirmesini. Barış duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Hoş İyi geldin. Hoş geldin. İyi Seni burada görmek isterdi. Bir istedi, olmadığımı görmek. böylece ispat etmiş <gülüyor> Halk seni takip ediyor, biz de takip ediyoruz ama e, burada e, 2013 kaparken en azından cismini alamadık ama sesini alalım dedik. Vallahi e, halka dayanarak yapılan şeyleri gördükçe halk, halk istediği zaman gelmem oraya yani. Mesaj şey. yok, mesaj yok. <gülüyor> Mesajı sokaklara gelin, burada değil. Şimdi bağış, <gülüyor> konumuz 2013'ün... E, Önemli futbol olayları ama lib liberalteryen libriden sonra rahatlıkla söyleyebilirim libero tarzı hadiseleri. Evet, e, sence e, memleketten ve dünyadan e, önemli hadiseler öne çıkan futboldaki hadiseler ne neler? Ya tabii ki en önemlisi e, Türkiye açısından ve biz buradaki futbol severler açısından futboldan çok nefret ettiğimiz bir anda. Kobay filmlerindeki suvariler gibi yetişen İstanbul United ruhu. Türkiye'de futbolun en önemli anıdır. Tüh ne programın oldu? en son bölümüne koyacaktık. Ulan sonda tamam. gol atacaktık. Yedi bizi. <gülüyor> devam bana, devam. Ama işte aklın yolu bir. Adam <gülüyor> iyi be <İbehocu. gülüyor> evet. Tartışmasız böyleydi. böyleydi. Türkiye için hani onun dışında çok muhteşem bir futbol yılımı Allah onun dışında çok fazla bir şey göremedik. O kadar baskındı ki o. Ruh hali olarak da o kadar belirledi ki. O yüzden e, orası e, mihenk taşı, kilometre taşıydı. Dünyada ne olduğuna dair kabaca şunu söyleyebilirim. Biraz teorik futbol muhabbeti yapmak gerekirse. Yani, e, Bayern Münih gerçeğiyle ne yazık ki bir kez daha. Ve bu kadar etkili bir şekilde tanıştık. Evet biz de aynen onu e, devam edecektik yani, bu mevzuya. Yani geçen sene öyle bir takım ki kendi evinde oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde... Kaybedince son pelatoya kadar getirip son pelatoda kaybedince normalde memleket takımlarından biri olsa ve memleket futbol olsa bu dramı bu derdi kaldıramayız. Yani orada depresyona girerdi futbol. Ama onlar yenene kadar yenilmeye devam ediyorlar. E hakikaten Linekeri anlıyoruz burada o zaman. Evet, ah hakikaten öyle. Yani Pe aslında peki şu bayağı. Linekelerin... Bayaminin evet. topunu bırakmadan e, iletişim Dünya Kupası kitabında e, Almanları sevmemek üzerine yazı yazan bir insansın ama sonraki muhabbetlerimizde mevzunun biraz değiştiğinde e, yani bizim açımızdan da muhtemelen senin açısından da değiş değişmişti. Bayamin sadece Alman futbolunu temsil etmiyor ama bir Alman futbolunu sevmemek konusunun birazcık daha herhalde e, esnedi bir dönemdeyiz galiba. Maalesefle başladı gerçi mi? Yo yani esprisine söyledim o maalesef. <gülüyor> Sonuçta şöyle bir gerçeklik var. Alman futbolundan o Alman futbolu o temsil ettiği değerler ve oynanan oyun olarak o Alman futbolundan nefret etmekte bir sorun yok. Aynen sorun katılıyoruz. Sorun Almanlarda. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani şu anda dünyanın en neşeli en eğlenceli futbol oyunlarından birini oynuyorlar. Sadece o değil muhteşem birliklere sahip, lige sahipler. Sadece o da değil akıl almaz bir yeni futbolcu üretme mekanizması kurdular. Yani şu anda dünya futbolunun göz Almanya. Yani bu finansal fair play dedikleri e, futbola giren kara para mı ne oldu belli olmuyor. O dışarıdan gelen paranın önündeki de en büyük gurur kaynağı. Yani öyle bir hale geldi ki şu anda hiçbir yabancı sermaye yok Almanya'da. Takımların %51'i e, taraf yani onları sevenler tarafından e, hala alınabiliyor. %49'a kadar pay alabiliyorlar. Hiç kimsenin payı %49'dan fazla olmuyor. 51. halka açık. Seyirci ortalamaları inanılmazmış. Seyirci galiba. ortalamaları Hep 10 zaten. binin üzerinde. Şey, İngiltere seyirci ortalamasının 10 binin üzerinde. Yani 40 bin barajına dayandılar. İngiltere, e, Almanya ikincilik e, seyirci ortalamalarının 21 bin olduğuna dair evet, bir şey yokmuş. En fazla ilk 10'a giriyor. En çok seyirci çeken dünya liglerinde ilk 10'a giriyor. İkinci yani, ligi. İngiltere, Alman ikinci evet, liginden başlıyor. Evet, İngiltere Championship de giriyor. Baş yanlış yani, mı biliyorum? Türkiye birinci ligi ortalaması, Süper ligi ortalaması 8809. Ya 11 Ya falan çıkmış sanırım. yükselmişiz. Yükselmişiz. Birazcık yükseldiği iddia ediliyor. O da yani ne oldu bizde rakam olmadığı için doğru düzgün. Türkiye herkesin gerisindeydi. Almanya'daki inanılmaz. Yani sadece bir takım bir ülke Dortmund'u ürettiği için. Zaten güzel, yani güzel. Başka güzeldi. bir ülke Dortmund üretse. Tamam benden bu kadar. Bundan sonra ne yapıyorsun? <gülüyor> Ama peki futbol yani. Peki abi futbolcun sence yani 2013'in en belirgin hadi bir tane söyleme. Bir birkaç tane söyle. Ya 2010 on, on, 12 12'ye şey 2013'e e, damga vuran futbolcu dediğimizde yani tartışmasız az evvel konuştuğumuz konu gibi Ribery geliyor oyun performans açısından. Ama bence Robert. Robert. Evet. Gene Bayan Münih'ten. Çünkü yani bir insan o finalde o penaltıyı kaçırdıktan sonra sonra o kupayı gene getiren golü atmamalı. Yani... <gülüyor> Adam bir de Ayıp. Alman değil. Ayıp. <gülüyor> değil mi? Hollandalı bir de evet. e ezeli yani. A evet. Evet yani hani bunu bunu bunu hırs yapması bir Hollanda'nın hırs yapması bile haber. Sadece. <gülüyor> yani o acayip bir e e başarı biçimi bence. Yani hakikaten insanın o travmayı atlatıp, çünkü iki kere penaltı, iki penaltıdan bahsediyoruz yani. iki daha doğru pozisyondan. Önce bir önce hemen öncesinde, 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın başını yakan oyunculardan biri. 2010 Dünya Kupası finalinde bekleneni veremiyor. Yani 2010'da başlayıp 2013'e kadar çökmesi gereken bir futbolcu, dünya futbolunun zirvesinde oturuyor. Bu büyük bir şey. Ve bu arada hocalarını da değiştiriyorlar. Yani bir taraftan da enteresan bir ee, yani şaşırtıcı bir Alman e, müdahalesi de söz konusu. Yani Bayern açısından söylüyorum futbolcuesinden. şey Alman değil. Ya Bayern Münif bile Alman değil. Yani onlar her zaman <gülüyor> Bavyera <Almandır. azaltıyorsun. gülüyor> yani olarak her zaman ligin en güçlü takımı olarak mesela Gene Göçse'yi alarak tarihsel e, şeylerini alçaktıklarını yaptılar evet, evet. Le yani Lewandowski'de Evet, de ucundan döndü. Lewandowski'yi de alacaklarsa gele aynı şey olacak. Daha belli değil ama en azından o da aynı tehlikede. Bu büyük proje takımı Dortmund'un en gözde oyuncusu Götse'yi Bayern Münih ve ardından Lewandowski'yı almadı. Ama tamam ama yani iyi oynayan, harika futbol oynayan, dünyanın en güzel futbol oynayan takımı Bayern Münih cümlesinde bir oksimoron var. <gülüyor> Peki yani... İbrahim, İbrahimovic diyorum kurarlar onlar takımı. Şimdi hem iyi oynayıp hem kazanıyorlar. İbrahimovic için bir şey söyleyeceğimiz? Ya benim aslında çok az etmediğim oyuncu tipi İbrahimovic. Yani İbrahimovic'in bulunduğu hiçbir takımdan bahsetmiyoruz. İbrahimovic'ten bahsediyoruz. Ama bu da az bir şey değil herhalde. Çok önemli bir şey ama çok acayip bir şey. Dünya tarihinin belki de en iyi 10 oyuncusundan ikisi onun önünde duruyor. Messi ve Ronaldo. Evet. Şanssızlık. Yani büyük şanssızlık Salieri ve... gibi. Soh. Yani şu andaki dünya futbolun Salieri'si herhalde. Mozart önünde. O evet, olarak Ronaldo'yu ilgiliyordum. Bu Salieri'nin Salieri'si. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten ben siz dünya kupasının hiçbir tadı olmaz diyen İbrahimoviç'ten bahsediyoruz değil mi bu arada? Evet, evet. Ya yani işte o ego, o attığı yani her attığı hani inanılmaz goller atıyor. Canım daha öyle bir yani yaratıp bilgisayar golleri atıyor. Hatta bilgisayarda fake yani bilgisayarın oyununu bozarsın hani bir şifre girersin ve acayip goller olur. Onun gibi atıyor. Barış, muhabbetini özledik. Bir alalım. Ya, ben buraya alalım seni. Şey diyeceğim evet. peki e, yani bunu zaten sonra canlı olarak da konuşuruz ama 2013'ü kaparken 2013'ün en büyük hayal kırıklığında alalım senden. 2014'ün performans değerlendirmelerini e, sonra yaparız futbolcu ve e, takım olarak Valla e, 2013 en büyük hayal kırıklığı süre giden bir hayal kırıklık benim için. Yani giderek e, güç eşitsizliğinin çok belirgin olduğu e, futbol ligleri ve futbol maçları seyrediyoruz. Yani şu anda 2013 içinde yani mesela Almanya'da neredeyse şampiyon belli. Geçen senede böyleydi. İtalya'da şu an açık ara puan farkı var. Türkiye'de geçen sene Galatasaray puan farkını çok açmıştı. Şimdi Fenerbahçe puan farkı açmış durumda. Ee, İspanya'da Real Madrid, Barcelona'dan başka hiç kimse yok. Atlantik Madrid, Madrid, Madrid, lütfen. Atletico onu onu, evet, evet, tamam, onu tamam, biliyordu evet. da niye <gülüyor> söylemedi <gülüyor> acaba? acaba yani, yani, niye? Yani geçtiğimiz sezonun değil o, bu seninle. O 2014 e sürpriz olacak olursa inşallah. Niye Copa evet. del aldılar o kadar? O da önemli. Evet, Araya girdiler. Madrid'i Madrid'i Madrid Real Madrid'i Madrid'te yenmek önemli bir şey ama ne olursa olsun şey e, bu eşitsizlik meselesi çok belirgin hale geliyor. Atletico ki süre giderse ne güzel. Ama 3 de yetmez. Yani sen sen bunun Palensiye şampiyon olursun, <gülüyor> şampiyon Sen bunun ama. ileriye de yansıyacağını düşünüyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Yani Paris Saint-Germain'in <gülüyor> ve Lyon'un yani daha önce Lyon'un sonra da Paris Saint-Germain'in dünyanın en eşitlikçi ligi olarak kabul edilen Frans Almanya, şey Fransa'yı ne kadar domine ettiği ortada. Bunun sebebini de söyleyelim. İşte maalesef gelir gider dengesizliği. Yani bir kazanan hep daha çok kazanıyor. İki yabancı sermaye hep en üst e, podyumdaki, vitimdeki takımlara e, sulanıyor. Yani Ve çok zengin takımlar ayrı, şu anda. Yani. E, hepsi yani iki, çok ayrı zengin. Takım, i̇ki ayrı takım, iki ayrılık gibi oluyor. Şampiyonlar Ligi kurasını gördük bu sezon. Birinci torbadan kimle eşleşmek isterdi ki kimse? Yani açık büfe yapsan gene alamazdık. <gülüyor> <gülüyor> ya peki. Yani bu, bu biraz, bu çok, bu yani sevdiğimiz bir oyunun e, yani en büyük vasfı diğer sporlardan en çok ayrılan yanı ...ne olursunuz... ...her an güçsüzün güçlüye... ...çelme takabilme potansiyeli... ...o potansiyel çok azalıyor. Peki gider ayak ...geçen bir muhabbetinizde denk gelmiştim. Onu kısaca bir onu da... ...söyle de ondan sonra... ...seni kendi işlerine gönderelim. 4-4-3'ün... ...hani bir 3-5-2 muhabbeti... ...tekrar böyle bir kokmaya mı başladı? Yani futbol... Yani ...teknik anlamda bir sahada... ...organizasyonel anlamda bir değişiklik... ...ilerleyen dönemlerde bekliyor musun? Ee, 4-4-3 diyerek... ...zaten bir çığır açmış oldum. Bak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir zamanında... E, ...cam... E, cam <gülüyor> e, ...ferar maçı 12 kişi... ...gördük gibi. <gülüyor> <gülüyor> 4, -4 olursa çığır açılır tabii. Şaka bir yana da. Kalecin oyuna katılmasıyla başlıyor. 4-4-3'ü yedirmeyiz. <gülüyor> ben ama şeyi çok... ...hevesli takip ediyorum aslında. En güzel yanı o. Bence o değişmiyor. Yani saha içinde yenilik, farklı oyun, değişik bir bakış açısı, farklı bir oyun. Hani bu sene Filip Lahm'ı Defensive Orta sahada oynarken gördüysek hani Guardiola'na geldiği takıma ne katacaksın diye sordu. Banu basın Toplantısı'nda, Bismillahirrahmanirrahim'in maçının Basın Toplantısı'na gitmiştik. Ee, yani bu takıma daha ne katabilirsiniz ki diye sordu. O da katabileceği şeyi resmen gösterdi çok. Pratik olarak. Acayip, evet, pratik olarak gösterdi yani bunlar futbolda hep olacak. O üst düzey futbolun aritmetiği gene bize çok eşsiz şeyler sunacaktır. Bu sene çok fazla takım var buna aday. Ama işte bu sokak futbolu giderek azalıyor. Evet e, doğru diyorsun. O zaman bir sokak futbolu programı yaparız bir ara. Hmm. Barış sen de gel. Hmm. Evet yani. Barış evet, evet daha fazla. 2014'e daha fazla bağışlı girmek dileğiyle diyelim. Bir sonraki programa hologram ondan sonraki programı. O <gülüyor> teknik desteği arttırdı. Üç boyutlu olarak da alabiliriz. Boyut, <gülüyor> boyut konusunda sıkılmayız ama konu e, Barış'la. <gülüyor> Fazla enerji tasarrufunda bulunacağız. Baş Aytenle beraberdik telefonla da olsa. Baş çok sağ ol. ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, hakikaten özlemişim. Evet, görüşmek üzere biliyorsun, hazırlayıp sunanlardan birisin. Fazla aşksız evet. olmasın gözünü evet. seveyim. Hazırlıyorum ben. <gülüyor> Kendini hazırlıyorsun değil mi Baş mı o da? Evet. evet. Baş görüşmek üzere. Saygılar. Evet, e, libero, birinci Libero döneminin demir başlangından ikinci Libero döneminin başlangından demir kısmını şu anda kullanamıyoruz. Ee, daha farklı bir kimyayla e, hem haliz ama barışı ilerleyen dönemlerde gömek umuduyla diyoruz. 2013'ün önemli futbol hadiselerini Volkan'la, İsmail'le konuşmaya, ben tam konuşmaya devam ediyoruz. Libero'dayız. Bir şarkıdan mı çalacağız? Şarkıdan önce şu bağış açtığı topu biz de söyleyecektik. Onu söyleyeyim şarkıya öyle geçelim istiyorsanız. O da Bayern Münih meselesi. Herhalde Barcelona muhabbetini... ...yani bütün o futbol... Yani ...bizim de içinde olduğumuz, sevdiğimiz futbol muhabbetini domine eden bir takımdan... Sanki yavaş yavaş aykılıyor gibi miyiz Barcelona'dan çünkü? Yok ben Barcelona'nın e, Bayern Münih'e 7 gol yiyip de kaybettiği kupada yani hakikaten sağlam bir Barcelona taraftarı olarak hiç üzüntü duymadığımı söyleyebilirim. Oyunun hak ettiğini düşündüğüm bir e, ne bileyim ikili müsabakaydı. E, gerçekten saygı duydum gerçekten keyif aldım ki... Barcelona sevgim işte senin de benim de üstüne felsefe de yapabileceğimiz... ...sokaktan hayattan bir sürü şeyler söyleyebileceğimiz boyutlara ulaşan bir sevgimiz var. Fakat hakikaten hak ettiler. Çünkü çok güzel oynadılar, güzel oynuyorlar. Barcelona'nın oyununun hızlısını oynuyorlar. Ee, doğal olarak da e, takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Barcelona'nın oynadığı oyunun hızlısını oynadılar. Bence çok. öyle. Peki Barcelona'nın iki sene önceki hali olsaydı sence... Aynı şey olur muydu? Bayan Münih'in iki sene önceki hali olmuyor tabii o zaman. Ya. Evet. E, bu da doğru. Sonuçta 2013'e damga vuran takım olarak herhalde hepimizin ortak e, noktası. Saygı duyarak biz yani. Ki Bayan Münih'ten bahsediyoruz. Yani Bağış burada Almanları sevmemek, Bayan Münih'i sevmemek sevmedi. dediği noktada hepimiz fikiriz. Yani şunu da kabul edelim. Yani e, Dortmund finalinde hepimiz e, Dortmund'u Dortmund tuttuk. Çünkü Dortmund'u tutmanın sadece futbolda ilgi dediği yani... Ee, o geleneği de Savunmak bizimle ilgili bir şey Şunu ortaya koymak lazım zaten Tuttuğumuz takım gene mesela Barcelona'ydı Gene Barcelona'yı tuttuk finalde ee, Ama mesela Barcelona e, yarı, finalde. yarı finalde Barcelona daha önce e, Marino'nun Inter'ine elendiğinde Hiçbir saygı duymamıştım Inter'e Yani e, orada da <gülüyor> böyle bir <gülüyor> e, Yenilgi var ama oyununa saygı duymamıştık Ama buradaki eğlenme Barcelona elemesinde Gerçekten helal olsun dedirttiler ha, bir oyunlarıyla. De, bir de domine ettiler sadece Avrupa e, Ligi'ni değil, Şampiyonlar Ligi'ni değil... ...kendi liglerinde ve bunu hakikaten çok iyi top oynayarak yaptılar yani. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Barcelona'a bir çığır açtı e, futbol mentalitesi konusunda. Birçok takım e, Barcelona'ya örnek almaya çalışıyor, paslaşmaya çalışıyor... E, tiki taka yapmaya çalışıyor ama e, gerçekten Bayernli ve Dortmund ve Alman milli takımda hatta e, bir, bir tık yukarı taşıdı diyebilirim. E, hem o paslaşmayı hem de sürati oyuna iyice yerleştirerek. Evet, e, bu da e, önemli şey söylüyorsun. Bence e, dünya futbolunu bir tık öteye taşıyan bir e, Almanya oldu. Yani bence Dortmund ekolünde yabana atmamak lazım. Hani Futbolunda sanki Salieri, Mozart'ı gibi Dortmund'da Bayern Münio oldu. Yani. yani Mozart, Bayern Münio oldu. Salieri, Dortmund oldu. Çünkü Dortmund'da yani sıfırdan takım kurarak düzenli olarak inanılmaz bir gelenek yaratıp duruyor. O yüzden... Tüm bunları oyunu sevdiğimizden söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Oyun güzelleşti tabii, yani. Yani. Yoksa Bayern Mignot hakkında <gülüyor> bu kadar olumlu konuşan bir libero çok tarihte tanık olacak bir şey değil. Ama şunu da söyleyelim lütfen. Bayern Münio'ya bu kadar saygı duyarken Dortmund... Kesinlikle. Dortmund bir Dortmund programı yaparak borcumuzu ödeyelim o zaman. İleride. İleride. Evet. <gülüyor> ee, şimdi şarkıyı önce çalacağız. Kendisi hakkında sonradan konuşacağız. Ee, çünkü yılın en önemli olaylarından biri. Ee, oyunun içine girerek değil, oyunun içinden çıkarak yaptığı performansla. Ee, çünkü oyunun içine girdiği zaman bizim için e, bayağı bir erken dönemdi. Ve böyle bir şey yapacağını çok tahmin edilmiyordu herhalde. Veya edenler varsa helal olsun. Evet The World Red Army Fabian Garanci ile söylüyor veya Garanci Zaten bundan sonra yapacağız muhabbetin şarkının ismi gösteriyor Sir Alex Ferguson Sir Alex Ferguson A champion So many years the boss And we adore him, simply the best, unite through our fruit. Forever we will be his red army. Born in govern on the night of New Year's Eve, came a boy with dreams to be a champion. And the rest is history. Now he's left a legacy, and he will be remembered forever. Sir Alex Ferguson, a knighted champion, so many years the boss, and we adore. United through and through, forever we will be his Red Army. Like the greats from before and others we adore, Fergie keeps the Manchester tradition. We play all out and attack, and we're solid at the back. That's what makes the club united <laughs> Sir Alex Ferguson of Champion So many years of us And we adore him Sir Evet, Sir Alex Ferguson'u dinledik. The World Red Army. Türkiye sıra gelebilecek bir türlü yani. Bu arada The World Red Army. Ya dünyanın Kızıl Ordusu. Evet, Kızıl evet, Ordu. Sovyetler so Birliği'nden çıkıp. Sovyetler Birliği'nden çıkıp dünyayı, dünyayı, dünyayı... fetheden mi diyeceksin şimdi? <gülüyor> Evet, Libero'da 94.9 Açık Radyo'da 2013'ün futbol hadiselerini konuşuyoruz. Evet, Alex Ferguson bıraktı. Bıraktı. Bu ne sefer gerçekten bıraktı hem de. Daha önce birkaç kere daha bırakacağına dair. Başka, başka soru vardı var? vesaire. Elton John var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Wolverhampton'ın sahibi ama galiba yanılıyorsam. Şu anda. Öyle evet. demeyelim. <gülüyor> bir tane, ya da Watford olabilir. Onlar bir tane, olabilir. tane bir fotoğraf vardı onu görmüştüm şeyle, George Bestle. George George Best'in önünde topa vurduğu hali Elton John'un. Okan kaç gibi. sene Manchester United'ın menajeriydi? Alex Ferguson. 26 sezonu geldi. Evet evet 26. 86'da başlıyor. 27 2013'te bitiyor. Ha, neredeyse onun Manchester United'ın başında olduğu dönem sadece onun başında olduğu dönemde doğup futbola başlayıp futbolu bırakacak yaşa gelecek bir insan olacak yani. İşte ben oyum 87 doğumluyum ben. 86 devam ediyorsun. Evet Çünkü ediyorum şimdi, tabii. Vatikan olarak. olarak <gülüyor> Vergi Vettergan... dairesi devlet memuru gibi emekliliğinde almış oradan çıktı. Kaç tane takım kurmuştur acaba ya yani bu kurduğu takımlar bu arada İngiltere ligi ne değil sadece Avrupa ligi de ciddi damga vuran takımlardı. Hatta bunlardan birini Galası elemişti diye. Ee, 93'te, evet, 93'te benim Galası olduğum hüts e, maçlardan biri. Bunu söyleyeyim. Hüç, şimdi hoca o takımdan Max Hüsçi Steve Bruce var sanırım ha. Roy Keane. Onlar da hoca mı? Tabi tabii. tabii. Ha, tamam. Arada bir e, hocalık yapıp bırakıyor. El Cantona vardı o takımda, o meşhur takımda. Vardı, çok evet. vardı. Şu anda hatırlayamıyorum. Beckham <gülüyor> falan çok daha ufak. Beckham o zaman. bir sonraki sene yine evet. Galatasaray'da Manchester en, eşleşiyor. Beckham o sene ilk gollerine tan i̇şte birine atıyor. Scholes. Cristiano Ronaldo'nun da ustası sayılabilir. Ee, daha kimlerin? Yani artık bir futbolcu üzerinden değil, bir takım yaratmak üzerinden. Tabii. Ve, e, yani yarattığı ya İngiltere Ve e, sürekli de bir takımı Yenilemek üzerinden Bence futbol dehalarından e, biriydi e, Bırakması da gerekiyordu Herhalde bir saatte artık Dediğin gibi kaçıncı kez e, yani 2007'den beri öyle bir sohbet Bırakacak bırakmayacak Ve Alex Ferguson e, Futbolu bıraktı Niye? Alex Ferguson'un futbolu bırakması e, bence Dünya futbolunun en önemli hadiselerinden biridir e, Türkiye'ye dönelim mi? Evet Alex Ferguson bence zaten özel programı ister ee, oradan ayrılıp Türkiye'ye dönelim. Ee, nereye döneceksin Türkiye'de yalnız? Alex Türkiye Ferguson de dedik Türkiye'ye dönecek bir yer mi var? Sahaya dönelim dedik hani Türkiye'de. Bağış abiye bağlandık o da sahaya dönemedi. Sahaya İstanbul dönecek. United dedi. Sahaya dönmek gerekirse mi Sa gerekir mi? Sahaya dönünce gerekir. Türkiye'de bu sene sahada en mi? Olimpiyat şey... stadındaki... Ee, <gülüyor> halk işgali <gülüyor> Nedir o? Sportif olaya dönelim o zaman Sahaya da dönelim. Ya Fenerbahçe yarı final oynadı Hadi onu geçmeyelim artık evet, lütfen Evet, evet. <gülüyor> Yani tamam yarı final öncesi yine çok eksantrik bir olayla sahanın dışından paraşütlerle meşaleler atılmış olsa ve öyle hatırlasak bile Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi süresine evet, ceza almış. <gülüyor> Şunu bir geçelim değil mi? Yani, seyircisiz oynanan maçta dışarıdan paraşütle sahaya yabancı madde atarak yanıcı. tekrar yanıcı ceza almış. <gülüyor> ya bu, bu seyircisiz ya. maçtan tekrar ceza alarak çıkan bir <gülüyor> tek, takım <gülüyor> bir... herhalde, tek takım herhalde. Tek takım herhalde. Evet. Teklik yani. diyelim ya bir dakika bu sadece Fenerbahçe taraftarının da şey yapmıyonun bunu ya bu, bu sadece burada olur. Şöyle gerçekleşiyor şimdi anlatalım da biraz e, dinleyenlere. Stad'ın dışında toplanmış olan seyirci grubu takıma destek vermek için tezahüratlar yaparken maçı izlerlerken bu içinde ateşler yanan ve... Yanarlı dönerler. <gülüyor> aslında yan şey gönderiyor aslında yanar meyve gönderiyor. <gülüyor> Yukarı doğru çıkmış arkadaş gitmiş rüzgarda. stadın içinde rüzgarda ta sahanın ortasına kadar iniyor seyirci olmadığı halde sahaya yabancı yanıcı cisim atıldığından dolayı UEFA tarafından tekrar ceza alıyoruz. Bunu böyle yani UEFA bizi ceza manyağı yaptı zaten geçen <gülüyor> seni ama e, öyle veya böyle Fenerbahçe. E... Yani Galatasaray'ın UEFA evet. Kupası'nı almasından sonra e, Türk futbolundaki en önemli başarılardan biriydi ve e, defalarca konuğumuz olan Aykut Seyir Aykut Kocaman evet, evet. E... Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de ayrılması da az bir bence önemli olaylardan Önce bu, bu yarı finalde e, Aykut Kocaman'ın olduğunu e, belirtelim. Evet. E, Fenerbahçe'nin başında. başında. Fenerbahçe'nin başında. Ben oynattığı futbolun oynattığı oynatmaya çalıştığı futbolun yani hakikaten objektif olmaya çalışıyorum. Biraz zor gerçi ama hani sevgimiz ve dostumuzla beraber e, Avrupa'da e, Oynanabilecek futbol tarzının bir Türk takımı tarafından Avrupa'da oynanabilecek futbol tarzının bu olduğuna çok inanıyorum. Kim ne kadar e, eleştirirse eleştirsin işte hücum oynatmıyor korkak oynatıyor vesaire diye ama Lucesko örneğinden yola çıkalım. E, Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek için bir gerçekten savunma organizasyonunu çok iyi yapmak lazım. Keza Galatasaray orta saha destekli savunma organizasyonunu çok iyi yapmıştı. Ziko o zamanında Fenerbahçe yine Avrupa Ligleri'nde şampiyonlar liginde ilerlerken yine savunma organizasyonu üst düzeydeydi. Onu meyvelerini aldı. Aykut Kocaman'a da bir selam çakalım, sevgilerimizi iletelim. Fenerbahçeydi saygılarımızı sunalım Türkiye futboluna Türkiye Türkiye futbolundan bahsediyoruz yani evet. bu noktaya gelmek yani şeyde 2 üç senede bir yaşanan bir şey değil o yüzden 2013'ün önemli olaylarından bir, evet. bir kez daha üstelik bir parantezi daha açmak isterim izlediğinizle Ocak ayında yanılmıyorsam biri de istifa etmişti sonra onu geri döndürdüler yani bir Aykut bayağı kocamanlar oldu aylık kocamandan bahsediyorum tabii. Evet bir haftalık bir süre geçti futbolcular gece kampta şey tesislere gittiler geldiler istiyorum. vesaire evet, e, orada Bayağı bir olaydı net olarak istifa ettiğine çok eminim e, Aykut Kocaman'a ikna edebilecek tek bir olay vardı o gerçekleşti futbolcuları hep beraber geri dönüp çağırdılar e, aldığım bilgilerde tahmin ettiğim şeyde e, zaten o gece futbolcuların tesise geri döndüğünü duyduğumda e, Aykut Kocaman ikna olacağını e, dair tahminim çok yüksekti çünkü karakteri böyle bir e, futbol adımı Aykut Kacaman. Birlikte çalıştığı insanların, e, futbolcularının e, ona ricacı olması onu razı edebilecek tek noktaydı bence. Bir de e, yanılıyorsam düzelt e, Fenerbahçe'nin en sıkıntılı zamanlarının da hocası yani e, sonuçta. Tabii. 3 Temmuz. 3 ve soruşturmasının şikesi soruşturmasının <gülüyor> niye, niye ağzımız alıştıysa? Yani Allah, Allah, Allah Allah. Acaba niye? <gülüyor> dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin e, başkanının cezaevine girmesi dolayısıyla çok ciddi bir suçlamayla yüzde kaldığı bir dönemde o takımı bir arada tutup futbol oynatmaya çalıştı ve burada da ne geleceğe geldi. Ve o futbolcular ona sahip çıktılar. Futbol camiasında çok görülen bir şey değil. Onun için altını çizerek söylüyorum. Futbol Camii Türkiye gibi. futbol camiasında eee tanık olunan ya da tahmin edilebilen bir şey değil. Futbolcuların sahip çıkması ilk defa gördüğümüz bir örnekti. Bence gene yılın olaylarından biri olarak bunu da söylemekte de... Hiçbir beyis yok. Bir var tabii. O zaman yerelden e, gidelim. Yerelden gidelim bir atak topuna mı girelim ne yapalım? <gülüyor> Atar topuna girelim evet öyle bir evet, şey e... hazırlamıştık. Volkan... Yine eski bir Fenerli'den gidelim o zaman. Bir dönem Fenerbahçe'de çalışmış. Önder Özenden gidelim. Ama... O da muhtemelen televizyon yorumculuğundan sportif direktörlüğe transfer olan, nadide insanlardan biri. Teknik direktörlüğe transfer olan çok gördük ama bir kısaca sportif bir... direktörlük. Sen az... önce hazırladığın ses kaydını gir birazcık da Önder'den, Önder Tabii Özenden biraz alıştırılırken. Yani onu sonra yani evet. bunu diyen kim olduğu için. Evet, anlayacağız evet. zaten. Bizim zaman Beşiktaş'a Fernandez e, oynarsa Beşiktaş'ı iyi oynuyor. E, genelde de spor otoritelerinin eleştirisi o yönde takım oyunu oynamıyor şeklinde bireysel yetenekli oyuncularla sonuca gidiyor. Buna siz katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Çok açık <gülüyor> ve net. <gülüyor> Çok sağlam atar olmuş. Er Erdener abi gibi olmuş bu. <gülüyor> Bu kadar ama ya. Yani hakikaten bu kadar bir yandan da. Yani o büyük büyük spekülasyonlar yapmaya vesaire gerek yok. Ama olabilir. gazeteci de soru mu <gülüyor> Manifestler bir değil <şeyde> mi <gülüyor> bu? Ya Bir tane daha var. O çok uzun onu katamadık. Vaktimiz de dar. Ee, i̇lk tanıtıldığı basın toplantısında bir soru geliyor. Siz tanrı parçacığı mısınız diyor. Evet evet. Onu hatırlıyorum. <gülüyor> yani ne demek ne tanrı parçacığı? Çok güzel, güzel etmiş acetmiş yani. yani. de Türkiye ne? futbolunun kepazeliklerinden bahsederken. ...Türkiye futbol basını kapasladıklarından... ...ayrı var, bir program Sen Önder Özen'le ilgili... ...bir parantez açacaktın. Açayım. E, önder Özen'le beraber de çalıştık. E, gerçekten kıymetli bir futbol adamı. Gerçekten kıymetli bir insan. E, İsmail'in de e, spor hekimi olduğunu... ...hatırlatalım bu arada. Beraber çalıştık yani, derken... Fenerbahçe'de... E, teknik ekipte değil, ama teknik ekiptesi tabii canım. Yani işte e, salgı ekibi ayrı. E, Fenerbahçe'deyken... E, ...onun ilk başladığı sene beraber çalıştık. E, önder Özen Fenerbahçe'den geldi... ...ama Fenerbahçeli değildir. Neyse. <gülüyor> Özel hayata girmeyin. Onu biliyoruz. <gülüyor> o Eskişehir Spor'da büyümüş yetişmiş. Gönlü Eskişehir Spor'da olan. <gülüyor> Ama profesyonel. Gayet iyi profesyonel. Önemli olan kısmı şu. Neden bunu açalım dedim. Gerçekten Beşiktaş'ta Önder de olması gereken bir futbol menajeri profilini çiziyorlar bu sene. Ee, gerçekten e işte sporcu seçimleri, bilançonun takibi, bilançonun düzenlenmesi, elindeki maddi olanaklara göre antrenörün sporcunun seçimi, sporcu seçilirken sadece paraya göre değil karakterine göre e, tespit edilmesi, e, kulübün çıkarlarını korurken bir yandan uygun e, taraftara ve uygun e, takıma uygun. Mesela e, Slaven Bilic gerçekten taraftarını istedi ama aynı zamanda da, Takıma uygun bir e, karakterde bir insan olarak geldi. E, Takım ön, derken futbol takımı taraftarı Beşitaş da kapsayan. E, ikisini birden. Bence e, taraftarın ruhunu da kapsayan işte. bir hocaymış e, gibi. Yani tüm bunların seçimini e, yapan e, gelme süreci de gerçekten çok onurlu bir süreçtir. Önder e, özünü takip etmemiz gerekiyor diyorsun yani. Önder Özen'den son bir isteğimiz olsun. E, bir dörtlü turnuva yapsın. Ee, i̇nşallah Aa, Bir dakika onu hatırlat Bu arada Beşiktaş Sankt Pauli ile oynadı evet. Sankt Pauli taraftarının isteğiymiş Biraz galiba. sonra onu da ifade çektim ama e, Önce önderüzenden beklentimiz Livorno, Adana Demirspor, Spor, Sankt Pauli ve Beşiktaş turnuvasını İnşallah Özenen <gülüyor> turnuva <Özenem gülüyor> Yaparlar e, Yine e, yılın önemli olaylarından Futbol olaylarından biri Tartışmasız e, Beşiktaş'ın e, hazırlık döneminde Almanların e, bizim çok sevdiğimiz, Libero'nun çok sevdiği takımı, hadi biz Bayan Mühtem bahsettik ama bizim Almanya'daki takımımız Sankt Pauli'dir. Hamburg'un e, kenar mahallesinin e, oluşturduğu Sankt Pauli, antifaşist, anti ırkçı duruşunu alenen deklar eden, anti -seksist, e, anti seksist duruşunu alenen deklar eden ülkede yabancılardan birine saldırı yapıldığında İlk tepkiyi veren, nerede ilk tepkiyi veren ve yabancı göçmenlere karşı hafta içinde futbol maçı organize eden bir takımdan bahsediyoruz. E, bağlantısızlar Dünya Kupasında ev sahibi, ha, yani Kuzey aynen, Kıbrıs Cumhuriyeti gibi, yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin oynadığı tek şey futbol şan, organizasyonu. organizasyonu, örgütleyen bir kulüpten ha, bahsediyoruz. Ve Beşiktaş e, Temmuz ayında e, Saint Pauli ile e, maç yaptı karşılaştı. Hamburg'da karşılaştı. Geziden bir ay sonra. İlk programda söylemiştim, tekrar söyleyeceğim. O sahada, o stadda olmanın e, ayrı gururunu yaşıyorum. Gerçekten inanılmaz, çok keyifli. Karşılıklı seyircilerin diğer takıma tezahürat ettiği e, bütün Saint Paul e, Saint Paul seyir tribünlerinin Beşiktaş Besiğtaş Tabii tabii Besiktas. Şey o zaman yok. bir atar daha dinleyelim sonra bizim Liberon'un yılın olayıyla kapatıp yolumuza devam edelim. Evet diğer atar kimden geliyor? Yani Vulkan. kendisinin birçok atardan ziyade ters cevabı çok var. Ama o güzel aksanı içerisinde. Evet, 1994 ya da 93'ten beri ülke topraklarında futbol, ayak uzun dönemi oynuyor. Tabi tabi arada. Türkiye'ye veda ettiği dönem var ama Şota Arbelatze'den bahsediyoruz. Hoca olarak Türkiye'de e, onun ters cevaplarından bir tanesini şimdi paylaşıyoruz. Şimdi. Peki bu mağlubiyet takımın bir 30 maç kaldı Allah aşkına. Hakem tarafı mıydı size göre maçta? E ne, ne bilerek mi soruyorsun de evet mi diyeyim sana anlamadım. Yani. İtirazlarınız oldu. Şimdi, ya itiraz ha? oluyor 90 dakika adam yanında bağırıyoruz birbirimize Ne olur ya. Ben de bunu mu çıkartmaya çalışıyorsun anlamadım. Yoktu ya iyi yönetti. İyi mi kötü? Herkes gördü yani ben yani anormal bir maç değildi yani. Ne diyeyim size? Hocam mağlubiyeti son olarak neye bağlıyorsunuz? Fenerbahçe. Evet, şota baletse. Ağaçil Ar Ar Ar herhalde artık çekildi galiba. Trabzonspor'un ünlü ikizlerinden, i̇kizlerinden. ikizlerinden. Ama Şota devam etti. Evet, şota muydu, muhteşem bir reklamları vardı. Evet. Çikolatalı ekmeği sürüyordu annesi. <gülüyor> çağırıyordu <gülüyor> ikisini falan. Ama Şota e, hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğüyle hem de verdiği demeçlerle e, oldukça e, bizim en azından seyir zevkimizi göz... Libero'nun e, doyurmaya devam ediyor. Bir Di özelliği de var. Şu anda ligin en şık giyinen antrenörü olarak ee... Hollanda görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda... Ben, ben bir muhalefet şerfi koymak <gülüyor> istiyorum ona. Açıklamaları maç sonrası verdiği cevaplar muhteşem ama bu donk olayında bence sınıfta evet, kaldı. Evet. Onu eklemek ah, istiyorum. Ama Paşa Kasımpaşa... Beşiktaş maçı kepazelinde bir kenarı. koyalım. Tabii genel yani. bir kepazelik var ama... Şota ona birazcık o total kepazelik içerisinde birazcık topa girmiş oldu. Bu Beşiktaş e, maçlarında enteresan olmaya başladı. Çok bir, çok. Beşiktaş maçlarında herkes birilerini sahaya itiyor. Hep bir sürü bir sürü insanlar sahaya itilerek giriliyor. <gülüyor> Ve garip bir şekilde. Galatasaray Beşiktaş maçında bayağı bir insan birbirini itmiş. Bu Beşiktaş bu kadar iyi giderken çözülmesi önemli... Hazine Galatasaray, bir, Galatasaray, Galatasaray Yani, yani e, inanılır bir manzara değildi. Hakikaten oradaydım. Ve, bir, bir, bir şeylerin döndüğü çok açıktı. Seyirci olarak bunu tespit etmek çok zor değildi. Artık bu olayı e, bu, bu arada, herkes biliyor. birkaç sene toplamında da söylersek... ...Türkiye'nin önemli iki tribünü artık yok. Ee, bir Ali Sami'yen, diğeri İlhan'ı. İlhan'ı istedir Eski ismiyle Mithat Paşa. <gülüyor> artık e, acaba... Beleştepe olacak mı? Yeni aksiyonda olmayacak. Özel bir Beleştepe standı şey, falan kursalar. Standı kursalar. kursalar. Evet yani. artık Mithat Paşa'nın stadyumu olmayacak. Yeni, yeni Vodafone stadyumu Stady olacak. Valla olacak. Olacak. olacak bir sponsor. Olacak Oradan bir sponsor. Beşiktaş'a doğru yaklaştık. Yılın olayına geçmeden evet. önce bir küçük, bunu da belirtmekte fayda var. Bir fair play haberimiz de var ülkede. Fenerbahçe U15 takımı e, Elit Akademi Liginde 13. haftasında Eskişehir e, 15 yaş altı e, takımıyla oynarken 3 oyuncu değişikliğinin ardından e, 65. dakikada bir oyuncu da sakatlanınca Eskişehir 10 kişiyle oyuna devam etmek zorunda kalıyor ve Eskişehir e, pardon Fenerbahçe e, hocası. hocası TFF yetkilileriyle görüşerek bir oyuncuyu sahadan alarak 15 yaş altı maçının Yeni kalan e, 25 dakikasının 10 dakika e, pardon 10 kişi eşit bir şekilde Akışıyoruz. Devamını evet. sağlıyor. Ee, i̇smi Tolga Şenbay. Ee, biz de gönülden e, ödülümüzü Kendisine... Liberon ödülünde Evet, ona gitsin. <gülüyor> Orada kadın futbolunda Konak Belediyesi mi? Evet, Konak Belediyesi. Belediyesi evet. Son 16'ya kaldı kadınlar şampiyonlar liginde, liginde ilk defa. Heh, yani erkekler liginde olsa yer yerinde oynardı ama kadınlar liginde ne olduğu için erkekler çok. Erkekler liginde biraz alıştık aslında. Ooo yani senedir Türk futboluna çıkar. Evet. Hiç uzatmıyorum detaylarını zaten başından beri konuşuyoruz. libero başladığından beri konuşmaya devam edeceğiz. Bu senenin Libero için 2013'teki yılın olayı İstanbul United'tık Diyorum. Tartışmasızdır. Evet. Tartışma Ve yok. İstanbul United Gezi Parkı'ndan sonra bütün renklerin yan yana geldiği, özellikle köprü, Boğaz Köprüsü'nden köprüden geçer, geçtiği, meydana dolduğu İstanbul United'a gelsin o zaman 2013'ün e... Bir hatırlatmayla gideyim. Evet e, Beşiktaş'a doğru koşarlarken e, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla Beşiktaşlar bizim her şeyimizsin diye bağırarak gelen bir İstanbul United'ı ruhundan e, bahsediyoruz. Tabi tabii tam tersi şekilde İstiklal Caddesi'nden ben de hatta içinde bulunduğum grupla birlikte Beşiktaş sen bizim her şey diye bağırarak yürüdük yani. O zaman okey. Okay. 2013'ün e, ödülü altın ödülü o zaman İstanbul United'a gidiyor. E, ve dolayısıyla çarşıyı da öperek gidiyor. Radfit Boragram'dan hem İstanbul United için hem 2013 için Ge hepimize gezi parklı gezili bir e, iyi yıllar dileyelim. Evet bu birliktelik daim olsun. Güzel Diliyoruz. bir yıl olsun hepimize. You gotta stand on your feet If you equality Stand on your feet This is anonymous. Red and all these Are the colors around it Sonunda gelir aklına Tank eder aklına Tank eder aklına Düşman bile kalmadı baksana Gossay gossay fenler It's not about a couple of mates. All the words spoken by the one and one. Now I got a lot of brothers. Welcome brothers, go to hell. Yeah, we out on bail. There ain't no right, we'll say goodbye to buying anything you want to have. You better share 'cause we share the light. Yeah, I'm alive by the debt, the pay, The price being the greatest together, everybody play together. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bahçe, ra dolas. Değil artık adam oluruz. The name's right, I'm all rad. Right. Çarş. Sununda gelir aklına damkeder aklına damkeder aklına düşman bile kalmadı baksana. Go safe and night nice. Yapamadık değil mi çok ilginç bir şey Bu sana bir tek bir tek bir şey Diyeceğim aramızda bu gerçek bir şey Yine hiç yine hiç yine Hiçbir şey yapamadık değil mi çok ilginç Bir şey bu sana bir tek bir Tek bir şey diyeceğim aramızda Kalsın beden ben çapım Şunun biriyim bilirim Tabi kendimi bilirim de senle de Şapol cunun biriyim bilirim, Kendime geleyim Çapol cunun biriyim bilirim, Kendimi bilirim de sen de Çınlım diyeyim, elirdim, vur! Gansay, Gansay! Ben Erbahçe, Peşiktaş her yerde Bu düzene karşı Ayakta kal çarşı Gansay, Ben Erbahçe Peşiktaş her yerde Bu düzene karşı Hadi Gezi Parkı, hadi Gezi Parkı Diren Gezi Parkı Oh, Secure go. Var dünyada bir benzeri? Semti için ölmeye hepsi and içti. Çok zamanda çok yol kat edildi Uzaktan biri fısıldadı birleşmeyi. Dün gelir çakal dolar her bir yerde. Birleşmek tek çözüm her bir derde. Karşı geldi mince sarıl koluma. Tek yürek farklı renkler olsan da delikanlılık işler. Her mahallede özümüzü bilmeyense hep muhalefet. Kim karşı gelir haksız olan her şeye. Çarşı karşı gerekirse kendine bile bıçak kemiğe dayandı. Hadi kalk. Sesi çıkmaz tekelim buna uyansan Olmaz kubandan aramızda bu bir halk direnişi Daha gelir aklına, takkeder aklına, takkeder aklına Düşman bile kalmadı baksana Gassay Gassay Fenerbahçe Eşiktaş her yerde Bu düzene karşı ayakta kal çarşı Gassay Fenerbahçe Eşiktaş her yerde